Aruz Vezni ile de güzel şiirleri var. Ama mesela Uçun Kuşlar manzumesi şiir aşığı gençlere örnek olacak Hece vezniyle yazılmış güzel bir eserdir. O nasıl? Uçun kuşlar, uçun doğduğum yere. Şimdi dağlarında mor sümbül vardır. Ormanlar koynunda bir serin dere dikenler içinde. Sarı gül vardır O çay ağır akar Yorgun mu bilmem Yaslı gelin gibi mahzun mu bilmem Yüce dağ başında siyah tül vardır Orada geçti benim güzel günlerim O demleri anıp Bugün inlerim Destan ömrümü okur dinlerim İçimde oralı bir bülbül vardır. Uçun kuşlar, uçun. Burada vefa yok. Bu yangın yerinde soğuk kül vardır. Hey rıza, kederin başından aşkın, Bitip tükenmiyor elemi aşkın. Sende derya gibi daima taşkın, Daima çalkanır bir gönül vardır. Daha önce anlattım. Bir ara savaş dolayısıyla Sabri Efendi'nin oturduğu semtte ekmek sıkıntısı çekiliyordu. Biz arkadaşlarla eser muhitinden aldığımız ekmekleri nöbetleşe evine götürüyorduk. Bir akşam sıra bendeydi. Ekmek götürdüm. Efendi Hazretleri radyo dinliyormuş. Nurettin Artam haberleri okuyormuş. Yeni kelimeler duymuş. Bana dedi ki... Her gün yeni kelimeler çıkıyor. Bunları kim üretir? Nasıl üretir? Üreten ehil midir? Bu kelimelere ihtiyaç var mıdır? Eski kelimeler kalacak mı? Yoksa atılıp unutulacak mı? Anlayamadım. Yeni bir Türkçe olsun istiyorlarmış. Daha doğrusu dili tarihten koparmak istiyorlarmış. Ben bu kelimeleri anlayamadım. Benim yazdıklarımı yeni nesil nasıl anlayacak... Nesiller birbiriyle anlaşamaz hale gelecek İnsanlar kendi dede ve babalarıyla anlaşamayacak Bence bu da bir plan Bu bir evham değil değil mi efendim? Siz evham diyebilirsiniz Hoca öküzün altında buzağı arıyor diyebilirsiniz Ama bir gün korkarım ki bana hak vereceksiniz Keşke evham olsa Keşke ben yanılıyor olsam Sizce nasıl bir plan olabilir? Evladım Bu iş lisanı dejenere edecek çığrından çıkaracak Dil iyice fakirleşecek Bir gün Bir gözü kara çıkacak Efendiler Bu Türkçeyle ne telif yapılabilir Ne de tercüme Bu dil dillikten çıktı Lisanlıktan çıktı Bununla iş görülmez diyecek Ve ekleyecek Gelin ...medeni milletlerden birinin dilini alalım. Yani Türkçe diye bir dil kalmayacak. Efendi Hazretlerinin endişesi... ...kısmen gerçek oldu galiba. Artık bilim dili Türkçe değil... ...İngilizce ne yazık ki. Ta o zaman Mustafa Sabri Efendi... ...bunu söylemişti biliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı yılları... ...yine diyordu ki... Şahsiyet dejenere oluyor. Bir milletin dinini elinden al, yazısını al, mazisini al, tarihini al. Bir de konuştuğu dilini al. Heh, geriye ne kaldı? Halbuki Türkçe, ecdadımızın gayretleriyle dünyanın en zengin dillerinden biri olmuştu. En güzel yazılar, hitabeler, nutuklar, şiirler bu güzel Türkçe ile yazılır, söylenirdi. Türkçe su gibi akar giderdi. Güzel Türkçe'yi muhafaza eden hiç kimsede kalmayacak mı? Güzel Türkçe galiba eskilerin şiirlerinde, yazılarında yaşayacak. Yeniler ne yapar? Şimdiden bir şey söylemek zor. Mesela Tevfik Fikret yine yaşayabilir, yaşatılabilir. Neden? Neden? Tevfik Fikret'in iddiaçılara karşı merdane tavrını severim. Bizim son devir münevverlerinin başına gelen bela onun da başına gelmiş. Çoğu bunu saklamıştı. Fakat Fikret hür bir adammış ki içindekileri dışarı vurdu. Bazılarının haçı Ziya Paşa'nın dediği gibi koltuk altlarında gizliydi. Ziya Paşa bunu nasıl ifade ediyordu? Ümidi vefa eyleme her şahsı degalde. Nice hacıların haçı çıktı zihri begalde. O günkü münevverler, birkaçı müstesna, inanç olarak hepsi fikret gibiydiler. Ayeti Kerime'nin celali, cemali, kemali tecelli ediyor. Hangi ayeti i Kerime'nin? Mealen arz edeyim. Habibim, hak gittikten sonra ne gelecek diye tereddüt etme. Batıl gelecektir, delalet gelecektir. Aynen güneşin grubu ile her tarafın karardığı gibi. İslam hakikatinin, tevhidin kaybolduğu zamanda fikirleri, ruhları, kalpleri, gönülleri, karanlıklar kaplayacaktır. Tevfik fikriyi iyi tanıyabildiniz mi efendim? Kendisini görmedim. İşittiğime göre ressammış. Güzelliği seven, nameyi seven, tabiatı, manzarayı seven bir ressam. Ama inanç bakımından iddiaçılardan hiçbir farkı yok. Dine karşı kayıtsız. Peki iddiaçıların nesine karşı? Tevfik Fikret zulme karşı Kime yapılırsa yapılsın zulme karşı İddiatçıların zulmüne karşı cephe almış Doğru bildiklerini çekinmeden ifade etmiş Böyle bir karşı oluş ne ifade eder ki? Bir faydası olur mu? Elbette asıl bela imansızlık belası Allah muhafaza etsin Bir insanın başına gelebilecek en büyük felaket imansızlık belasıdır Al Mısır'ı Pozitivizm sadece bizim memleketimizi mahvetti zannederdim Mısır'da yok mu? Burada da dinsizler, pozitivistler bayrak kaldırmıyor mu? Biz pek göremiyoruz ama He, eh, o da bir lütuf. Demek ki Allah sizi koruyor Ne güzel Aslında inanılacak gibi değil ama Hakikat Fikret'in mensub olduğu Servet-i edebiyat ekolu Hep yetişmiş kalemlerdi isterdi ki bunlar memleketin ruhuna, ahlakına, edebine tercüman olsunlar. Fikret'in batı bataklığına düşmeden önce yazdığı Sabah ezanı, Hasan'ın gazası ve tek bir şiirleri bilinirse onun ve arkadaşlarının şahsında milletin kendi kıymetli gençlerini nasıl kaybettiğini insan daha iyi anlar ve üzülür. Mustafa Sabri Efendi'nin oğlu İbrahim Sabri Bey bir gün kaldığımız yurda gelmişti. Odamıza girdiği sırada ben kitap okuyordum. Ne o elindeki hazret? Akif Bey'in gölgeleri efendim. Ya gıpta ediyorum Akif Bey'e. Onun dörtte biri kadar da beni sersen... Ben sizi de severim efendim. Sizin şiirleriniz de ezberimdedir. İsterseniz felsefeyi hicret şiirinizi okuyabilirim. 20 mısralık bir şiir. Latife ettim canım, teşekkür ederim. Madem ki şu an konumuz Akif, yani Akif Bey, Süleyman Nazife adlı şiirinde onun için Ey tek kara gün dostu, bu hicran zede yurdun diyor. Bu ifadeyi herhalde İskilip'li Atıf Hoca faciasından evvel yazmış olmalı. Neden böyle söylediniz? Süleyman Nazif iyi ediptir, şairdir. Ama kararsız ve hercai meşreptir de. Çabuk kızar, çabuk sever. ''Çabuk söver. Atıf Efendi'nin şehadetine sebep olanlardan biridir.'' derler. Bu kara gündoslu ifadesi Süleyman Nazif'in İstanbul'un işgali üzerine düşman kuvvetlerinin başındaki generale karşı yazdığı ''Kara Bir Gün'' yazısıyla bir ilgisi olamaz mı? Evet. Ve bu yazı Atıf Hoca faciasından çok çok önce yazılmış bir yazı. Akif'in şiiri de Ankara'da Taceddin dergahında bulunduğu dönemde yazılmış. Evet. Süleyman Nazif o yazı üzerine idam edilmek istenmiş. Fakat sonra Malta'ya sürülmüş. Malta'da Süleyman Nazif son nefesimle hasbihal şiirini kaleme almış. Ahvadımın en son doğacak ferdine benden Bir tufey iman götür. Ey son nefesim sen diye başlıyor. Ve 50 Mısra'a kadar sonra Ruhum benim oldukça bu imanla beraber 300 sene, 400 sene, 500 sene bekler diye bitiyor. Akif Bey Ankara'dan 500 sene bekler mi? Nasıl bekleyeceksin? Ruhun da asırlarca bu hicranı mı çeksin diye başlayan Süleyman Nazife şiiriyle cevap vermiş. Ali Ulvi kardeşimiz bugün bize Akif Bey sohbeti yapacak. Ziyafet çekecek. Estağfurullah efendim. Siz varken bana söz mü düşer? Düşer düşer. Şiirden hoşlanan arkadaşlara haber verin gelsinler. Mustafa Rüyun kardeşimiz de çayı koysun. İbrahim Sabri Bey bizim hocamız, büyüğümüz mesabesinde olmasına rağmen bizi yetiştirmek için teşvik eder böyle cesaretlendirirdi işte. Rahat konuşur ve konuştururdu. Aramızda bir dostluk, bir ünsiyet asıl olmuştu. Bu sebeple onun yanında rahat konuşabilirdim. O gün Akif Bey'in hangi şiirinden bahsettiğinizi hatırlıyor musunuz? Hatırlamaz olur muyum? Gece şiirini ele aldım. İlk beytini okudum. Ali Yakup Bey'in nasıl şerh edeceksin bakalım bunu diyen bakışlarını hiç unutmuyorum. İlk beyti okudunuz. Bütün kandillerin tehlile dalmışlar. Şaşırdım ben. Nasıl mabet ki sunum sermedi bir secde gök ben? Kainat bir ibadethane, bir mabet. Bu mabetin tavanını teşkil eden gök kubbeyi, yıldızlar, güneşler, aylar aydınlatıyor. Tenvir ve tezliğin ediyor. Bunların hepsi Allah'ı tesbih ediyor. La ilahe illallah diyor. Zikrediyor. Bu gök kubbe, Cenab-ı Hakk'ın heybet ve azameti önünde, daha yaratıldığı ilk günde secdeye kapanmış. O günden bugüne başını kaldırmamış. Allah Allah! Demek böyle diyorsun, enteresan. Yani şair diyor ki, Ya Rabbi, senin yarattığın bu kainat, senin bu sanatın, bu eserin nasıl bir ibadethane olmuş ki gök kubben sermedi. Ebedi secde halinde, huzuru izzetinde, hilkatten kıyamete devam eden bir secde halinde. Kainat işte böyle bir ibadethane, bir mabettir. Ya azizim, ben bu şiiri kaç defa okudum. Bu manalar benim hatırıma hiç gelmedi. Allah Allah. Ehlinin eline geçince iş ne kadar başka oluyormuş. Doğrusu hayret ettim. İbrahim Sabir Bey'in zaman şiirinde de bu mana var. Zaman şiirinde? Neresinde? Bunu tasvir eden dört mısra var efendim. Dört mısra. Bu kadar detaylı mı inceledin şiirlerimi sen? Estağfirullah efendim. Biliyorsunuz şiire meraklıyımdır. Bana bu kadar değer vermenize sevindim. Memnun oldum. Sistem etmekte pek haklı değilim galiba. Sisteminizden zaten alınmadım efendim. Müsterih olunuz. Bendeki değeriniz sizin malumunuz olmayabilir. Ama ben onu biliyorum. Bizde meşhur olmayan fakat şair-i azam denmeye layık şairler var. Tevazuundan veya muhitin kadir kıymet bilmezliğinden bu kişiler şair olarak bilinmişler. Şiirleri dilden dile yaşamış, yayılmış. Şairi yerine de... La edri Yani bilmiyorum bilinmiyor yazılmış Yine böyle bir şairin şiiri aklıma geldi Bu bölümü Şekip Aslan için yazdığım şiirin başına koydum Nasıl bir şiir efendim Ne yerden Kervanı gam göçer olsa Konar bende Bela rahında Şimdi bir muayyen menzil oldum ben Bundan güzel şiir nasıl söylenir Ama şairi bilinmiyor işte Efendim Bu şiir kelamı dergahı şeyhi ...derbirli Esat Efendi'ye aittir. Bunu ben Konya'dayken... ...dergaha mensup dervişlerin... ...toplantılarından biliyorum. Ya e, öyle mi? Ya boşuna değil. Böyle yüksek bir şiiri... ...ancak öyle yüksek bir zat söyleyebilir. Allah Allah. Küçük Hamdi Efendi... ...Asım Efendi... ...Zeynel Abidin Efendi... ...Cuma günleri İstanbul'da... kelamı Dergahına giderlermiş. Zikirden Hatmi Hace'den sonra... ...Hafı Sami Kur'an-ı Kerim okurmuş... Onu dinlerlermiş. Uzun okurmuş, doyururmuş insanları. Hani o ateş redipli meşhur şiir var ya, o da Erbilli Esad Efendi'nin. Biraz okumamı ister misiniz? Ayrıca mutlu oluruz. Lütfen. tecellai Cemal'inden Habibim nebahar ateş, gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş, hakü har ateş. Şuâ-ı âfitab'ındır yakan bir cümle uşağı. Dil ateş, sine ateş, hemdü çeşmi eşkbar ateş. Hayali şem-i ruhinle acep mi yansa can-ü dil? Nigarım gel de gör kalbimde ateş, ahuzar ateş. Ne mümkün bunca ateşle şehidi aşkı gazet etmek. Ceset ateş, kefen ateş, hem ab hoş güvar ateş. Ve şiir şöyle bitiyor. Ne ola bir kere şahd olsam Cemali Ba Kemal'inle ki kemter bendeniz Esad sana olmak feda ister. Esad efendi Hazretleri bu son mısrada dilediği gibi Resulullah yolunda şehit olmuş bir mümin kamil, bir belli i muhlis idi. Çok beğendim. Çok. Ya Allah aşkına bana bu şiirleri bir yazı verin. İnşallah ben yazarım efendim. Efendiler Şiirdeki dilin zenginliğini fark edebildiniz mi? Sermayesi geniş olan tüccar, büyük işler yaparmış. İlim, irfan, bilgi var, his var, heyecan var. Hisleri, heyecanları yükseltecek, kanatlandırıp arşa alaya ulaştıracak iman var. Sizler galiba bizden daha çok şey anlıyorsunuz. Şair olmanın farkı işte bu. Zihinde, gönülde, ruhta, denizler gibi dalgalanan hislerin düşünce ve tasavvurların hayallerin imkan alemine çıkıp diğer insanlara intikalini temin eden mükemmel bir vasıta. Yani fevkalade bir lisan var. Şu kelimelere bir bakın. Şair en küçük bir kelime sıkıntısı çekmiyor. His ve heyecanlarını neredeyse aynen bize de hissettirip duyuruyor. Bizi de heyecana getiriyor. Gözlerimizi yaşartıyor. Şu güzel Türkçeye bakın. Biz de şimdi ne hale getirildiğini düşünün. Yürekler Acısı 46. Bölümün Sonu Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burç. Prodüksiyon